Biliyorum ki günahları ancak sen bağışlarsın. Allah'ım, sen mülkün sahibisin. Senden başka melik yoktur. Seni tesbih eder ve sana hamd ederim. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim, günahımı itiraf ediyorum. Bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Allah'ım, Beni güzel ahlaka ilet. Senden başka beni güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı da benden uzaklaştır. Kötü ahlakı benden uzaklaştıracak olan ancak sensin. Davetine uydum, yüce huzuruna geldim. Hayırların hepsi senin elindedir. Sana kötülük ulaşamaz. Ben senden geldim ve sana döneceğim. Ey Rabbimiz! Sen çok mübarek ve çok yücesin. Mağfiretini diliyor ve sana dönüyoruz. Allah'ım, hatalarımı kar ile, kar suyu ile temizle. Beyaz elbisenin lekelerden temizlendiği gibi, benim de kalbimi günahlardan temizle. Allah'ım, doğu ile batı arasını uzak kıldığın gibi, günahlarımla benim aramı da uzak kıl. Bir olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd, övgü O'nadır. Diriltir ve öldürür. O her şeye kadirdir. Allahü Teala'yı noksan sıfatlardan tezih eder, kemal sıfatlarla tavsif ederim. Bütün hamdler Allah'a aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güce ve azametli olan Allah'ın gücünden ve kuvvetinden başka güç ve kuvvet yoktur. Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Azim olan Allah'ı hamd ile tesbih eder, mağfiret dilerim. Mahlukatı sayısınca, rızası miktarınca, arşın ağırlığınca ve kelimelerin sayısınca Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Gök göğünde yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzünde yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yer ve gök arasında yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yaratıcısı olduğu mahlukat sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yine bunlar sayısınca Allahu ekber. Bunlar sayısınca elhamdülillah. Bunlar sayısınca La ilahe illallah. Bunlar sayısınca Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur derim. Allahü Teala buyuruyor ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, en güzel isimler, Esmaül Hüsna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa, anarsa cennete girer.